أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله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 Yöme nadeğu kıl eunasim bi imamihim. Fman aüte kitabehu bi yeminehi. Faulaik yıqra'oun kitabhum. Ve la yüzlamun ftila. Salık Allahu ağzim. Ubellegna rşuluhu nbiyül kırîm. Vnepn u ala maqalah xalıqnna vrazqnna Cenab-ı Hak ve feyyaz Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleyem. <gülüyor> Sevdiği ve razı olduğu kullar zümresine ilhak eyleyem. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hâtime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleyem. <gülüyor> Okuduğumuz ayet-i kerimeler namazın içerisinde geçen, 1. rekatın içerisinde geçen İsra Suresinin 70. ayet-i kelimesinden itibaren birkaç ayet-i kelimeyi beraber müzakere edeceğiz inşallah. Rabbim bu ayetlerin manasını, muhtezasını anlamayı, kavramayı ve her birimize yaşamayı nasıl üveylesin. Alınması gereken dersleri almaya, yaşanması gerektiği gibi yaşamaya her birimizi muvaffak eylesin. İlahi ayet-i kerime 70. ayet-i kerime dünyadaki bir manzara ile alakalı bir gerçeği anlatıyor. Sonraki ayet-i kerime de ahiretle ilgili bir manzara anlatıyor. 70. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz duyuruyor ki: "Esteyid billah vele kad kerremna bini adama ve hamalnahum fil وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَث۪يلٍ مِنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا <gülüyor> Yüce Rabbimiz Celle ve Alâ Hazretleri bu ayeti kerimede biz insanlara, beni Adem dediğimiz Adem oğullarına tanıdığı farklı özellikleri gündeme getiriyor. Ey insanlar, ben sizi bütün varlıklar içerisinde farklı yarattım, buyuruyor. Bize olan nimetlerini gündeme getiriyor. Bu nimetleri düşünmemizi ve gereğini yerine getirmemizi bize haber veriyor. Bizi bu noktada uyarıyor. Hı -hı. Kıymetli müminler, evvela şunu bilelim ki, hiçbirimiz anamızdan ve babamızdan özel siparişle dünyaya gelmiş değiliz her birimiz doğduğumuzda kendimizi nasıl bulduysak ölü olmuşuzdur. Yani daha önceden rengimizi, aklımızı, becerimizi, vücudumuzdaki organlarımızın yerine yerleştirilmesini, saçlarımızın, bıyıklarımızın, sakallarımızın düzenini asla hiçbirisini özel siparişle vermedik. Daha açık ifadeyle söyleyeyim, biz doğduğumuzda Kolları kesik bir insan olarak doğmuş olsaydık, kolları olmayan bir insan olarak doğsaydık, biz bunu değiştiremezdik. Ayakları kesik bir insan olarak doğsaydık, yine biz bunu değiştiremezdik. Hastanelerde, büyük hastanelerde çocuk gelişim nörolojisi bölümünde, anadan doğma malul özürlü, beyinsel özürlü çocukların e, manzarasını insan gördüğünde, kendi kendine şöyle düşünmesi lazım. Eğer beni de Allah Celle Celaluhu doğduğumda beyinsel özürlü olarak dünyaya getirmiş olsaydı o zaman ben ne yapacaktım? Ayakta duramayan, gezemeyen, yaşlandığı halde 7 yaşına, 8 yaşına, 10 yaşına geldiği halde ayakta duramayan, efendim konuşamayan, kendini idare edemeyen çocukları görüyoruz. Az da olsa bunlar vardır. Sonuçta o çocukların Böylesine beyinsel özürlü veya zihinsel özürlü doğması o çocukların elinde miydi? Hayır değildi. Biz öyle doğmuş olsaydık, şimdi manzara farklı olacaktı, olduğumuz konumda olmayacaktı. Velhasıl sahip olduğumuz bütün değerleri bize Allah Celle ve Ala Hazretleri vermiştir. Mesela binlerce çocuğun içerisinden bir tane çocuğu Allah Celle ve Ala Hazretleri, zihinsel özürlü olarak dünyaya getiriyor. Bu Allahu Teala'nın takdiridir. Onun tanzim ve ayarlamasıdır. Hikmetini ve sırrını o bilir. Ancak bunun içerisinde alınması gereken ders babından söylüyorum. Yüzlerce çocuğun içerisinden, binlerce çocuğun içerisinden bir tanesini Allah Celle Celaluhu özürlü olarak yaratıyor. Diyelim ki zihinsel özürlü. ...veya bedensel özürlü olarak yaratıyor. Bize Cenab-ı Celle Celalli bununla beraber vaaz ediyor. Ey insanoğlu! Ben isteseydim seni de böyle yapabilirdim. Sen de zihinsel özürlü olabilirdin. Veya bedensel özürlü olabilirdin. Bunu nasıl değiştirecektim? Değiştirebilir miydim? Değiştiremezdim. Ömrünün sonuna kadar bu sıkıntıyı yaşamak mecburiyetinde kalırdı. Ben sana bu kadar nimetler verdim ve seni böyle bu ve buna benzer şekilde malul bir şekilde yaratmadığıma göre sen buna göre farklı bir kulluk yapman gerekmektedir. Emir ve say yasaklarıma ona göre uyum göstermen gerekir, itaat etmen gerekir. Haline şükretmen gerekir. Elbette dünyada dert, dertli insanlar vardır ama unutmayalım ki her derdin fevkinde başka dertler var. Kimse zannetmesin ki dünyada benim başıma gelen sıkıntı en büyük sıkıntıdır. Bundan daha büyük sıkıntı yoktur, zannetmesin. İnsanoğlu acizdir. Dişi ağrıdığı zaman der ki diş ağrısı hiçbir şeye benzemez. O hepsinden fenadır der. Daha sonra bir karn ağrısı kendisini yakalasa ya karn ağrısı hiçbir şeye benzemez, o hepsinden fenadır der. Daha sonra baş ağrısı kendisini yakalasa ''Ya baş ağrısı hiçbirisine benzemez, o hepsinden fenadır.'' der. Daha sonra kendisini bir bel fıtığı yakalasa, bel ağrısı yakalasa, ''Ya bu hiçbirisine benzemez.'' de Halbuki hepsinin fevkinde ağrı, sancı, hastalık ve aksaklık vardır. Onun için insan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sayısız nimetler vermiştir. Sayısız nimetler vermiştir. Bu sayısız nimetler içerisinden bir tanesini aldığı zaman, İnsan Allah-u Teala'nın aldığı o nimeti görüyor. Verdiği diğerlerini görmüyor. Ve aldığı tek bir nimeti görünce, Diğerleri görmeyince şükredesi gelmiyor. Bu da insanoğlunun nankörlüğünden. Estaizu billah. İnnel insane li rabbihi lekelûl. Şüphesiz insanoğlu, Rabbisine karşı pek ziyade nankördür beyneu ala dalika le şahi insanoğlunun de kendisi elbette şahit kendisi bile görüyor lan olduğunu çünkü bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var birisi bize hayatımızın bir noktasında bir iyilik yapsa ömür boyu onu unutmayız bir iyilik yapmıştı çocukluğumda hafızlık yaparken ki o zaman Hafızdan da daha önceydi, yani yaş itibariyle zannediyorum altı yaşlarında falan Altı yaşlarındayken bizim köyden Almanya'da çalışan birisi izine gelmişti. Beni öyle küçükken Kur'an oku, okur olduğumu görünce sevmiş, hoşuna gitmiş. Kendisi de daha önce Kur'an okumuş. O zaman bana bir hediye verdi, para verdi. Altı yaşında falan Şimdi hiç ömür boyu onu unutmam. O çocukluk devrinde, öylesine bir hiç beklemediğim bir zamanda bekledim. Beklemediğim bir ikramda bulmuş. Miktarını hatırlamıyorum ama nedeni belki parayı da tam da tanıdığım bir zaman değildi. Ama ömür boyu o insanı her gördüğümde hatırlarım. Hayattadır hala. Öldüğü zaman da rahmetle yad ederim. Yani insan oldu kendisine yapılan bir iyiliği unutmuyor. Bir iyilik yapmış adamı, bir kere vermiş. Ama Allah Celle Celal'i doğmadan bizi doğurmadan, dünya bizi getirmeden doğarız. Annemiz bizi doğurmadan Cenab-ı Hak bizi Dünya'ya getirmeden başlamıştır nimetler. Anne rahminde kim bizim şeklimizi ayarlayabilirdi? Kim bizim gözlerimizi böyle milimetrik yerine koyabilirdi? Kim gözümüzün rengini ayarlayabilirdi? Kim vücudumuzdaki sinir sistemini ayarlayabilirdi? Kim kan dolaşımındaki damarların sistemini yerleştirebilirdi? Kim eklem yerlerindeki gıdırdakları, eklem yerlerindeki organizeyi kim sağlayabilirdi? Kim o kemiklerin, iskeletin üzerine bu güzel şekilde etleri yerleştirir? Vücudun güzelliğini, yüzün güzelliğini, saçların yerini, bıyıkların yerini, kulağın yerini, zarını, deliğini, beyni, kafatasını... Bunları kim ayarlayabilirdi? Bunlar hepsi Allah'u Teala'nın kudret eliyle olan şeyler değil midir? Allahu Teala'nın kudret eliyle olan şeyler değil mi? Elbette bütün bunlar allah Teala'nın kudret eliyle gerçekleştirdiği şeylerdir kimse ama kimse buna müdahale edemez. İşte gelelim ayetimize. <Sessizlik> vallahi muhakkak biz keremli kıldık, şerefli kıldık, haysiyetli kıldık, üstün kıldık. Beni Adem'e, adem onların. Ey insanlar hem vallahi hem billahi kesinlikle ifade ediyorum ki sizi biz Diğer varlıklar üzerine farklı kıldık, şerefli kıldık, haysiyetli kıldık. Bu imkanı, bu şerefi size ben verdim. Allah Celle Celal buyuruyor. Ve Hamel Nehum Filber Rıbel Bahri, karalarda ve denizlerde insan uydularını vasitalara bindirdik. Buyuruyor Hazreti Allah Celle Celal. Kıymetli müminler, Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin biz insanları mükerrem kılışı, yani diğer varlıklardan daha değerli, daha şerefli kılışı cümlesini tefsirlerde geniş geniş izah ediyorlar. Tefsiri kibirde maddeler halinde, 32 ciltlik tefsir olan Fahruddin-i Hazretlerinin tefsirinde, mükemmel tefsirinde bu ayet-i kerimeyi izah ederken der ki, Allah Celle ve Ala Hazretleri insanı diğer varlıklardan farklı ve şerefli kılmıştır. Bunun en önde gelen özelliği, insanın şerefi, insana Allahu Teala'nın yerleştirdiği akıl ve fikirdir. Şöyle bir düşünelim kıymetli müminler. Şu anda siz beni dinliyorsunuz. Benim aklımı Allah Celle Celaluhu alsa hiçbiriniz bana beş para değer verir misiniz? Dünyanın bir numaralı adamı kimse, dünya gözüyle bakın, ahiret gözüyle bakın, hangi gözle bakarsanız bakın. Dünyada en yetkili, en becerikli insan kimse, Allah Celle Celaluhu aklını alsa o insana kimse yetki bırakır mı? O insanı hanımı, çocukları bile kabul eder mi? Akılsız, akıldan mahrum olan bir insanı kendi çocukları, kendi ailesi kabul eder mi? Hemen tımarhaneye, efendim varsa her ülkenin kendisine göre bir bakır köy olur elbette. Tımarhaneye sevk ederler. Demek ki insanoğlunu insan yapan, insanlık değerini insana verdiren akıl ve fikirdir. Bu insana verilen bu akıl ve fikir hayvanların hiçbirisine verilmemiştir. Adem Aleyhisselam yaratılmadan hayvanlar yaratılmıştı değil mi? Hayvanlar yaratılmıştı. Peki hayvanlar Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar kendi hayatlarında bir değişiklik yapabildiler mi? Mesela ayılar, affedersiniz, aslanlar, kaplanlar, maymunlar neyse, bir bisiklet gibi bir şey icat edip hayatlarına yeni bir düzen getirebildiler mi? Ormanda yaşıyordu, yine ormanda yaşar. Onların hayatında bir iyileşme varsa insanlar iyileştirir onları. Eskiden biz memleketten, köyden yaylaya çıkarken affedersiniz, ineklerle beraber işte bir günde, iki günde çıkardık. Şimdi insanoğlu ineğe diyor ki, gel sen çok yorulma, seni kamyona koyayım diyor, seni arabayla götüreyim diyor. Yani eğer ineklerde, atlarda, katırlarda, arabayla, tırla gitme durumu varsa, efendim o da insanoğlunun onlara ikramıdır, öyle değil mi? Yani yeryüzünde insandan başka hangi canlı, Doğduğu günden, yaratıldığı günden değil, yaratıldığı günden bugüne kadar kendi hayatında bir ilerleme, bir keşif, bir efendim yenilik meydana getirmiştir. Hiçbirisi getirmemiştir. Adem Aleyhisselam zamanında, affedersiniz maymunlar, arslanlar, kaplanlar, fareler, kediler ve diğer canlılar hayatlarını hangi şartlarda sürdürüyor idilerse aynı şartlarda sürdürüyorlar. Ama insanoğlu öyle midir? Hayır öyle değildir. İnsanoğluna biz insanlara Allahu Teala'nın vermiş olduğu akıl ve fikir ile insanoğlunun halifeli, yeryüzünün halifeliğini Allah Celle Celaluhu insana vermiştir. İnsanoğlunu yeryüzünün idarecisi kılmıştır. Yeryüzünü insanoğlu idare ediyor. Yani Allah'ın emriyle ona verdiği akıl ve fikirle yollar yapılıyor, şehirler yapılıyor, tüneller yapılıyor, gemiler yapılıyor, binalar yapılıyor. Telefonlar yapılıyor, uçaklar yapılıyor. İnsan olduğun hayatı hep günden güne ilerliyor, daha kolaylaşıyor, efendim imkanlar çoğalıyor. Bütün bunların hepsi akla dayanmaz mı? Akıl ve beceriye dayanmaz mı? Peki, insanda bu akıl olmasaydı, bu akıl ve fikir olmasaydı aynen biz de çok affedersiniz maymunlar gibi, fareler gibi, İlk Dünya'ya geldiğimiz gün nasıl idiysek aynen öyle olmayacak mıydı? Kim bisiklet, motor, bulabilirdi? Kim taksiye, kamyonu, otobüsü icat edebilirdi? Kim uçağı icat edebilirdi, helikopteri icat edebilirdi? Kim bu binaları yapabilirdi? Kim ısınma teşkilatını bulabilirdi? Kim bu kadar fabrikaları kurabilirdi? Bütün bunların temelinde insana verilen akıl değil mi? Peki kıymetli müminler, kantarın üzerine çıkıyoruz, kilomuzu tartıyoruz. Acaba aklımızı tartabilir miyiz? Gözüm ağrıyor diyoruz, göz doktoruna gidiyoruz. Gözümüze rondkenlerle, filmlerle bakıyor. Efendim kafam ağrıyor diyoruz, gidiyoruz beyin tomografisi çekiyor. Belim ağrıyor diyoruz, gidiyoruz beyin tomografisi veya bel filmleri çekiyor. Peki aklımızda noksanlık varsa, nerenin filmini çekecekler? Nerenin tomografisini çekecekler? Yani akıl dediğimiz insanı insan yapan bu dert, İnsanoğlunu neresine konmuş? Göz yerinden kaysa tutarsın getirirsin ama akıl yerinden kayarsa nerede bulacaksın onu? İnsanın aklı kafasından giderse kalbinden uçarsa yaratan onu alırsa nerede bulabiliriz bunu? Hangi ameliyatla hangi doktor kaybolan aklımızı getirir. Soruyorum. Bu aklı hangi fabrika imal edebilir? Hangi usta aklı keşfedebilir, bulabilir? Aklı olmayan insana sende yoksa ben sana verelim kim diyebilir? Peki kıymetli mümkün gözümüze toz kaçmasın diye gözümüzü koruruz. Vücudumuzda bir sıkıntı meydana gelmesin diye dış darbelere görüp göre gelen dış darbeler karşısında kendimizi koruruz. Fakat aklımıza bir darbe gelecekse elimizi yüzümüze tutarak gözümüzü koruruz. Bir şey üzerimize gelse elimizle iteriz veya kaçarız. Ama aklımıza bir darbe gelecekse ondan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Yani akıl gözle görülen bir şey değildir. Vücudun neresine yerleştirilmiştir? Allah Celle ve Ala Hazretleri kalbe mi yerleştirmiş, kafaya mı yerleştirmiş? Bazı alimler diyorlar ki akıl beyindedir. Bazıları da diyor ki kalptedir. Demek aklın yerini bile keşfetmekte zorlanıyor insanlar. Hani gözün nerededir işte belli. nerededir? belli. Ama akıl nerededir? Görülmediği için yüzde yüz şuradadır insanoğlu diyemiyorum. E beynin akılla bağlantısı var ama kalbinde var. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman, İsa elbile, lahum bulubun, laif ahune biha. Onların kalpleri var, anlamazlar. Gözleri var, hakkı görmezler. Kulakları var, hakkı düşünmezler. Onlar hayvanlardan da daha aşağıdır bu. Yani bu ayeti kelimeye baktığımız zaman, aklın kalbiyle ciddi manada bir bağlantısı var. Kalbin karargahı imandır. Ve i̇manın karargahı kalptir. Demek ki aklın kalple ciddi manada bağlantısı var. Beyinle ciddi manada bağlantısı var. Kalple beyin arasında ciddi bir iletişim var. Velhasıl yerini Allah bilir diyelim Celle Celaluhu. Biz yerini tespit edip ne yapacağız? Ama şurasını iyi tespit etmemiz lazım. Allah Celle ve Ala Hazretleri bize akıl verdi ki değerimiz var. Soruyorum size kıymetli müminler. Evli çocuk çocuk sahibi olan insanlar aklımız olmasaydı hiçbir kimsenin kızı bize alır mıydı? Evlenebilir mi? Hiçbir fabrikada işçi olabilir miydi? Hiçbir dairede memur olabilir mi? Olamazdık. Kendi evimizde bile duramazdık. Kendi evimizde bile duramazdık. İnsanoğlu çok tatlıdır. İnsanoğlu çok kıymetlidir. İnsanoğlu çok sevecandır Ama insan aklını kaybettiği zaman canavarın canavarı oluyor be. Nerede, ne zaman ne yapacağı belli değil. Kendi çocukları bile korkuyor ondan. Kendi hanımı korkuyor ondan. Yine çocukluğumda hatırlıyorum. Bizim köyde birisi kafayı üşütmüştü. Çocuktu o zaman. Kafayı üşütmüştü böyle afederseniz dolaşırdı tarlalarda, 100 metre, 200 metre ilerden gördüğümüz zaman korkardık olurumuzu. Çekilirdik evlerimizi, deli adam. Herkes korkardı. Ne yapacağı belli değil çünkü. Yani kıymetli müminler. Allahu Teala ve Tekeddesi Hazretleri bize buyuruyor ki Ey Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Hasan Efendi, Hüseyin Efendi, Ey Adem'in çocukları! Ben size akıl vermeseydim, ben size bu şerefi vermeseydim nereden alabilirdiniz bunu? Bunu ben size verdim. Bu akıl sizi insan gibi yaşatıyor. Bunu Cenab-ı Hak müminede verdi, kafire de verdi, herkese verdi, her insana Allah Celle Cile verdi. Bazı insanlardan bunu alır veya doğuş itibarıyla vermez, diğer insanlar ibret alsın. Ben de böyle olabilirdim diye düşünsünüz Kıymetli müminler başka neler vardır bu noktada tefsirlerde onlara da geçelim. Bazı müfessirler diyorlar ki el elbette insana Allah Celle Velalâ Hazretlerinin verdiği akıl en büyük nimet olmasının yanında insanın diğer hayvanların çoğundan farklı bir yönü insanın böyle ayakta dik gezmesi o da Allahu Teala'nın insana lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir. Şöyle bir düşünün. Biz iki ayak üzerinde yürüyen birisi değil de dört ayak üzerinde yürüyen bir insan olsaydık. Aklımız gene olsaydı. Ama koyun gibi, kuzu gibi diyeyim, sevdiğimiz hayvandan örnek vereyim. Koyun gibi, kuzu gibi dört ayak üzerinde yürüyen bir varlık olarak yaratılsaydık. Şimdiki halimizde o hali bir gözden geçirir misiniz? Hayalinize bir canlandırabilir misiniz? Bizi 2 ayak üzerine gezme kabiliyetiyle yaratan bu özelliği ve güzelliği bize veren yalnız Allah değil midir Celle Celalühü? Koyunlar, kuzular, 4 ayak üzerinde yürüyen hayvanlar onlarda bizim gibi olabilirlerdi. Biz onlar gibi olabilirdik. Vallahi karramna. Vallahi muhakkak biz size bu şerefleri verdik. Allah buyuruyor Celle Celalühü. Demek ki insan olmanın ayakta, iki ayağın üzerine diş olarak yürümesi, Allahü Teala'nın insan olduğuna bahşettiği en güzel nimetlerden de birisidir. Allah Celle ve Ala Hazretlerinin insana içindeki duygu ve düşüncelerini yansıtabilecek, aynen düşündüğünü söyleyebilecek konuşma kabiliyetini insana vermiş olması da insanın ...mükerrem ve müşerraf olmasının... ...en kıymetli varlıklardan birisi... ...olmasının... ...bir sebebidir. Gerçekten... ...kıymetli müminler. Ben... ...düşündüklerimi, duygularımı... ...size aynen yansıtıyorum. Siz... ...bize yansıtabiliyorsunuz. Bir, bir, birbirimize... ...yansıtabiliyoruz. Ailemizle ilgili ne düşündüğümüzü anında... ...söylüyoruz, anlıyor. O ne düşündüğünü... ...anında söylüyor, anlıyoruz. Su mu istiyorsunuz? Su istiyorum diyorsunuz... Anlaşılıyor. Ekmek isterim diyorsun, ekmek anlaşılıyor. Peki bu kabiliyet insandan başkasında var mı? Mesela çok sevdiğimiz bir tavuğumuz olsa, baksak ki boynu bükük, gitsek sorsak neren ağrıyor, ne der bize? Başka bir hayvanımız olsa, baksak ki bu bir gün boynu bükük, niye moralim bozuk, ne der bize? Hiçbir şey anlayamayız ki, hiçbir şey anlaşılmaz ki. Ama insan öyle midir? Gözüm ağrıyor, kulağım ağrıyor, dizim ağrıyor, içimde sıkıntı var. Neyse derdi. İnsanoğlu bunu söyleyebiliyor. Kıymetli müminler, akıl gerçekten büyük bir nimet. Düşünebiliyorsun. Ama bu düşündüğünü dışarıya yansıtabilmek için ne lazım? Konuşma kabiliyeti lazım. Es-sa'idü Er-Rahman. عَلَّمَ Kur'an Rahman Teala, Kur'an-ı Kerim'i talim buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. خَلَقَ insanı insanı yaratmıştır. عَلَّمَهُ beyan, İnsana beyanı öğretmiştir. Yani beyan nedir? Konuşma kabiliyeti. İçindeki derdi anlatabilmek. Kıymetli müminler, konuşma kabiliyetinden mahrum olan insan gördünüz mü? Dilsiz insan gördünüz mü? İşaretlerle, müşaretlerle bir şeyler yapıp anlaşmaya çalışırlar. Şöyle insan oldu, gözünü bir yummalı, kendisini öyle bir dilsiz olarak görmeli. Bir de Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bize nur topu gibi çocuk ve torun veriyor. Bakıyorsun ki eli ayağı bütün vücudu yerinde, aklı başında, zihinsel özürlü değil, konuşma kabiliyeti yerinde. Hiç hatırımıza gelmez bunun büyük bir nimet oluşu. Ya bir de konuşamadığını düşünsene be. Bir de zihinsel özürlü olduğunu düşünsene. Ömür boyu sıkıntın bitmez. Ömür boyu askerliğin bitmez. Peki, geldiği zaman Allah Celle Celaluhu aldığı zaman onu aldığını anlıyoruz. O nimeti aldığını anlıyoruz. Sıkıntımızı görüyoruz ama verdiği zaman verdiğini göremiyoruz. Nasıl görmüş oluruz? Verdiği zaman o nimetleri takdir edip şükredebilirsek o nimeti görmüş oluruz. Şükredemezsek demek o nimeti göremedik. Hepsi yerinde olsa, bir gözü olmasa ömür boyu eziklik çekeriz değil mi? Çocuğumuzun hepsi bütün organları yerinde olsa bir gözü olmamış olsun. Hepsi yerinde olsa burnu olmamış olsun. Değil mi? Ömür boyu eziklik çekeriz. Ya cenab bak Hak her şeyini vermiş ama bir burun vermemiş yani. Her şeyini vermiş bir kulak vermemiş. Her şeyini vermiş bir kaşını vermemiş diye. Elhamdülillah, tepeden tırnağa kadar her şeyini Allah Celle ve Alâ Hazretleri veriyor. Kullarım bu şerefi ben size Demek ki Allah-u Teala'nın insanoğluna verdiği en kıymetli şereflerden birisi de içindeki duygularını yansıtabilmesi. Bu çok büyük bir nimettir. Bunu Cenab-ı Hak mümine de verdi, kafire de verdi. Hepsine verdi. Geçelim bir başkasına. Allah Celle ve Aleyhi Hazretleri insanı لَقَدْ خَلَقْنَا insane fi en hasen öyle miydi yani bir insanı en güzel kıvamda yarattı varlıklar içerisinde insandan daha güzel yaratılan bir canlı yoktur kıymetini Fahruddin Razi Hazretleri diyor ki tefsiri kebirinde bunu diyor bir örnekle diyor anlatalım başkasını söylemeye gerek yok diyor bir gözü düşünelim diyor Allah Celle ve Ala Hazretlerinin yarattığı bir gözü düşünelim Gözün diyor noktasında ortasında bir siyah koymuş, siyah renk koymuş. Etrafını bembeyazla dönmüş. O beyazın etrafına kirpikleri, siyah kirpikleri koymuş. O kirpiklerin etrafına beyaz neyi koymuş? Göz kapaklarını koymuş. O göz kapaklarının etrafına siyah kaşları koymuş. Siyah kaşların üzerine beyaz deriyi koymuş. Beyaz derin üzerine siyah saçları koymuş. Sen diyor, ilerisine devam etmiyorlar. Tabii biz baktığımız zaman bunları düşünmüyoruz. Çünkü güneş doğuyor, batıyor, güneş nereden nasıl doğuyor, kim doğuruyor, kim batırıyor onu. Onları düşünmüyoruz çünkü hep gördüğümüz şeylerdir. Çocuğumuz doğuyor, açıyor gözünü, bakıyoruz, ah ne güzel falan diyoruz, yanaklarından öpmeye çalışıyoruz. Ama bir baksana sen, aynaya kendin bak. O çocuğa bir bak bakalım. O gözün içerisinde nokta gibi simsiyah var, etrafına belki mavi de vardır duruma göre. O siyanın etrafı bembeyaz, efendim, kim bunları ayarlamış, nasıl ayarlamış? O beyazın etrafında siyah kirpikler, siyah kirpikler arkasında beyaz efendim göz kapakları, o beyaz göz kapaklarının üstünde hemen siyah kaşlar, siyah kaşlar üzerine beyaz alın derisi, o beyazın üzerine siyah al, e, saçlar, derken bu güzelliklerin, insanoğlunun bir uzuvundaki güzelliklerin bir kısmı bu, değil mi? Bir kısmı bu. Efendim, ve gad halaknen insana fi ahseni takvim İnsanı biz en güzel kıvamda yarattık. İnsandaki güzelliklerin mecmai, mecmai, mecmai l yani. Güzelliklerin toplandığı yer insanın yüzüdür. Bir düşünün şöyle, insanın yüzü gibi tatlı, hangi canlının yüzü vardır? İnsan değişik hayvanları sevebilir ama hiçbir zaman keşke ben bu hayvan gibi olsaydım diyemez. Derse akıl noksanlığındandır derler. İnsanın çirkini yoktu. İnsanın hepsi güzeldir. Ancak kendi aralarında biri birinden daha güzel olabilir. Of bu haklı şeydir. İnsanın çirkini yoktur. Çünkü Allah Celle ve Aleyhi Hazretleri فَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ Biz insanı en güzel kıvamda yarattı. Bir tanesi rahmetli Hacı Dursun Efendi hocamızla hocamızın hocasına gelip fetva sormuş. Demiş ki e, ben aileme dedim ki eğer sen güneşten daha güzel değilsen, üç dalak söylesin dedim. Birkaç hoca efendiye sormuş, demiş ki, sen ne yaptın demiş, şey ya hanım gitti demiş ona. Gelmiş her Hacı Dursa anlatıldığına göre, demiş ki, yok doğru söyledi demiş. Doğru söyledi, senin hanımı güneşten daha güzeldir. Çünkü Allah Celle Celaluhu en güzel kıvamda insanı yarattın. Demiş. Parlak olmak ayrı şeydir. Işık vermek ayrı şeydir ama güzel olmak ayrı şeydir. İnsandaki güzellikten hepsi güneşte var mı? Mesela güneşin gözü var mı? Güneşin kulağı var mı? Güneş efendim, koku alır mı? Bunun koklama şeyi var mı? Yok. Güneşte konuşma kabiliyeti var mı? Yok. Yani bütün özellikleriyle düşündüğümüz zaman insanoğlu güneşlerinde güzeldir, diğer canların tamamından da güzel. Allah Celle ve Ala Hazretlerinin insana yazma kabiliyetini vermiş olması insana vermiş olduğu şereflerden birisidir kıymetli dinleyenler. Yazı ki insan oğlu yazı deyip geçmemek lazım. Elledi allama bil kalem. İlk inen ayetlerden değil mi? Elledi <gülüyor> allama bil kalem. Kur'an-ı Kerim'de bir de kalem suresi var mı? Nun vel kalem ve ma Bu ayeti kelimeler Yazının anemine insan hayatındaki önemini ifade ediyor. Allah Celle Celalü suresinde kaleme yemin ediyor. İlk inen ayetlerde yine İkra bismirabbikellezi halak halakal insane kalem. Kalem ile insanı ta'lim eden Rabbinin adıyla oku. Sen bir şeyler biliyorsun, keşfediyorsun, yazıyorsun. Kalıyor, o bilgi kalıyor. Bir arkası geliyor, o senin bilgilerini hazır olarak, senin belki 20 senede, 30 senede elde ettiğin bilgiyi, o ne yapıyor? 30 dakikada veya 30 saniyede, 1 dakikada, 2 dakikada okuyor, oradan öğrenmiş oluyorum. O bilgi hazır bilgi üzerine kendisi de ilaveler yapıyor, o da onu yazıya geçiyor. Ne oldu şimdi? 40 senelik bilgi birleşti. Bir başkası geliyor, ne yapıyor? Bakıyor onları, onlara da hazır yazılmışları öğreniyor. Kendisi de onun üzerine ilave ediyor. Böylece ne oluyor? İnsanoğlunun hayatında inkişaf meydana geliyor. Evvelümen men ketebe bil kaleme İdrisu aleyhisselam. İlk kalemle yazı yazan İdris aleyhisselamları deniyor. Şimdi kıymetli müminler demek ki yazı yazmak. Bu da insanın özelliklerindendir. Hayvanların herhangi birisinde yazı yazma özelliği var mıdır? Yoktur değil mi? Bu özellik insana verilmiştir. İşte Yüce Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمٍ Ademoğlunu biz böylesine şerefli kıldık. Bunların her birisi insanoğlunun şerefli olmasında bir etki yapan unsurlardandır. Kıymetli müminler Allah Celle ve Aleyh Hazretleri insanoğlunu yaratırken İnsanoğluna verdiği şeref ve haysiyetlerden birisi de su, hava, toprak, ateş diye dört şeyden ibaret olan şu varlıkların hepsi insanoğluna hadimdir. İnsanoğlu topraktan istifade eder, insanoğlu sudan istifade eder, İnsanoğlu havadan istifade eder, İnsanoğlu ateşten istifade eder. Bütün yani bu varlıkların e, müfett dediğimiz su başlı başına, su, hava, toprak, ateş. Bunları ana ı erbaden, dört unsur. Her canlının oluşunda, her canlı ve cansız oluşunda bu dört unsur vardır. Su, hava, toprak, ateş unsurları vardır. Su insanın hizmetçisidir, hava insanın hizmetçisidir, toprak insanın hizmetçisidir, ateş insanın hizmetçisidir. Ve insan bu dört tanesinden... İnsan bu dört tanesinden mürekkeptir. Vücudumuzda sıcaklık var mıdır? Vardı değil mi? Dereceyle beraber neyi ölçüyoruz? Ateşi ölçüyoruz. Demek ki ateş dediğimiz sıcaklık bize vardır. Vücudumuzda su var mıdır? Olmaz olur mu? Dünyada ne kadar su varsa, yani dünyanın ne kadar suyu ise bizim vücudumuzdaki sıvılarda öyledir. Gözümüzde su olmasaydı gözümüz çalışır mıydı, böyle döner miydi? Ağzımızla, ağzımızda su olmasaydı böyle rahat konuşabilir miydik? Damarlarımızda su gibi kan dolaşmasaydı biz yaşayabilir miydik? Yani insan vücudunda su var, ateş var, hava var mıdır? İnsan vücudunda hava olmaz mı? Havasız insan yaşayabilir mi? Toprak var mıdır? Zaten insan topraktan yaratılmadı mı? Aslımız toprak değil midir? Yani kainatta anasır-ı dediğimiz su, hava, toprak, ateş özellikleri bunlar bir araya gelmek suretiyle Allah getirmek suretiyle Cenab-ı Hak insanı Yaratmış ve bunların hepsini Allah Celle ve Alay Hazretleri insan oğlunun manfaatine sunmuştur. Diyor ki Mufessir Tefsiri kebir sahibi İman Fakrul Din'i Razi Hazretleri, Yeryüzü bizim anamız gibidir diyor. Toprak bizim anamız gibidir. Zira bir ayeti gelmesinde Cenab-ı Allah Celle Cileri Minha Khalak وَف۪يهَا نُعَيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرًا Biz sizi o topraktan yarattık. Tekrar o toprağın içerisine sizi koyacağız. Tekrar o topraktan sizi dirilteceğiz. Toprak bizim anamızdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu toprağa, Kur'an-ı Kerim'de, yeryüzüne yani, bazen döşek diyor bizim için. Bazen beşik diyor. Yani, nasıl bizim istifademize sunulmuş toprak? Suya gelince diyor, insanoğlu sudan içer, ziraat eder, ekin eker ve o ekinler bu sudan istifade eder. Aynı zamanda insanların en büyük ağır ulaşımları deniz yoluyla olmuyor mu? Denizler hep su değil midir? Ve o denizlerin içerisinde, o suyun içerisinde, tuzlu denizin içerisinde tuzsuz balıkla, he... Avlaması güzel, kolay. Oh ne güzel balık. Ama nerede yaratılmış, nasıl yaratılmış, kim yaratmış? Bir tanesi öğrencilerine, talebelerine her şeyi tabiat yaratmıştır. Allah diye bir şey yoktur. Allah insanları yaratmadı, insanlar Allah'ı yarattı diyormuş. Yani olmayan bir şey vardır diyerek insanlar Allah'ı yaratmışlar diyormuş. Bir gün öğrencileriyle pikniğe çıkmışken, bir hoca efendi de tesadüfen oradan geçerken öğrenciler demiş ki, şu hoca efendiye bu soralım senin söylediğini. Sorun demiş, ne söyleyeceksiniz? Demişler ki, hoca efendi, işte bu bizim öğretmenimiz, anamızdan babamızdan öğrendiğimizin tersini bize söylüyor. Diyor ki, Allah insanları yaratmadı, insanlar Allah'ı yaratmıştır. Allah diye bir şey yoktur. Her şey tabiat olayıdır. Hoca efendi demiş ki, ben hocanıza bir soru sorayım demiş. Sor demiş, Bak üçlü başı berbat yani kendi düzeni onda yok. Bunu soracağı soru ne olabilecek? Demiş ki deniz tuzludur. Bu tuzlu denizin içerisinde doğmuş, hep orada yaşamış, hiç adam dışarı çıkmamış balığı tuzsuz olarak yaratan kimdir? Nasıl meydana gelmiştir? Durmuş, düşünmüş. Şimdi tabiat olayına baksan tuzlu yerde doğan ne olması lazım? Tuzlu olması lazım. Tuzsuz yerde olan tuzsuz olması lazım. Tuzlu deniz, tuzsuz balık yaratamaz ki. Ne desin? Durmuş, durmuş. Allah yarattı Sadece böyle ki hani Allah yoktu falan. Yani tuzlu denizin içerisinde tuzsuz balığı yaratan Allah Celle ve Alâ hazretleridir. Denizlerden ne istifadeler yapılıyor, ne istifadeler yapılıyor. Sonuçta su, hava, toprak, ateş insanın hizmetine sunulmuştur. Denizler bu kadar gemilerle ulaşımı sağlıyoruz. Bu yönüyle beraber denizler bize ne yapıyor? Hizmet yapıyor. Bütün dünya insanlığa hizmet ediyor. Geçelim burasına. Mahlukat, varlıklar, şurası da önemli bir özelliktir. Varlıklar e, ezeli ve ebedi olur. Yani var olan, mevcut olan şeyler, hem ezeli hem ebediydi. Bu yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Yani geçmişi yok, her zaman vardı ve her zaman varlığı devam edecek. Bu yalnız kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Varlıklar içerisinde ezeli ve ebedi olan yalnız Allah Celle ve Hazretleri'dir. Ne ezeliydir ne ebedidir, hiçbir şey değildir. O zaten yok. Madum demek, Öyle bir şey var değil ki, olmadı ve olmayacağına göre onda geç. Ezelde yoktu. Ebette de, de yoktur. Şimdi vardır. Dünya, kainat, yerler, gökler budur. Ezeli de değildir, ebedi de değildir. Yani eskiden yok idi, sonradan yaratıldı. Yine devam etmeyecek Allah celle celalühü kainatı. Küllü şeyin هَا illa اِلَّا Her şey yok olacak. Allah'ın Zat-ı Fakir Sübhanesi müstesna. Değil mi? Bu da bu kainat değişecek, bu yok olacak. Allah Celle Celaluhu ye yenisini yaratacak. Gidince göreceğiz inşallah. Peki, bir de ezelidir ama ebedi değildir. Ezel de vardı, ebed de yoktu. bu, el-mumteni'ul vücut diyor. Yani bu olması ezelde yokluk, ezelde de yokluk idi. Efendim en yekûne ezeliyenle ebediyyen. Yokluk ezelde vardı. Yani Allah vardı onun dışında hiçbir şey yok idi. Ama o artık kainat yaratılmakla o yok oldu. Yani yok olmak ortadan kalktı. Varlık meydana gelmiş oldu. Bir de diyor ki bir varlık vardır ki ezeli değildir ama ebedidir. Ezelde yok da ama ebedidir. Sonsuza dek yaşayacaktır. Bu da insandır düştü. Işte. Allah Celle ve bizi eskiden yaratmamıştır. Daha sonradan yaratmıştır yani. Yani ezeli değiliz. O anlamda söylüyorum. Fakat insanoğlu yaşıyor. Ölüyor. Tekrar dirilecek. Cennet ehli cennette ebedidir. Cehennem ehli cehennemde ebedidir. Bu özellikle insana verilmiş bir özelliktir. Mesela hayvanlarda bu özellik yoktur. Kıymetliimle bunları herhalde saysayla bitiremeyiz. Neyse öbür ayete geçelim. Ve laqad karramna bani ademe. Biz Adem oğlunu çok kıymetli, şerefli kıldık. Ve hamalnahu fil berri vel Karada ve denizde onları vasıtalara bindirdik. Onlar için vasıtalar yarattık. Hele bakın bakın ne buyuruyor? Varzaknahum minat tayyibati Tertemiz rızıklarla biz onları rızıklandırdık. İnsanoğlunun yiyeceğine bir bakalım, bir de hayvanların yiyeceğine bakalım. Mesela bir çayın içerisinde su var, çay var, şeker var, kısacası. Bir de ta Rusya'dan gelen doğalgaz var. Öyle mi? Bir çayın içerisinde kaç tane şey vardır? Bu? Hayvanlar at önüne saman, saman yer. Tek çeşit yani. Eğer fazla bir şey olacaksa onu da sen vereceksin, ikram edeceksin ona. İnsanoğlunun yemekleri hep özel yerlerde pişer, özel olarak hazırlanır. Bir takım karışımlarla beraber yapılır. İnsanoğlu eliyle beraber yer. Yüce Rabbimiz Varacak nahum minet tayyibat. Çok vereceğiniz inen bizim memlekette ne verilirdi? Yemeklerin artıkları kazana dökülürdü, yal yapılırdı. O yalda ineklere verilirdi. İnekler yemeklerin artıklarını yerlerdi ama bize süt verirken nankörlük yapmazlardı. Sütün en güzelini verirlerdi. Bembeyaz, taptaze süt verirlerdi. Sen bana yemeğin artıklarını verdim, ben de sana 60 böyle berbat bir süt vereyim demezlerdi. Çünkü Allah Celle Celaluhu insanı farklı rızıklarla rızıklandırmış öbürünü farklı rızıklarla rızıklandırmış. Tavuk şimdi dolaşır dönür, döner dolaşır kendine göre bir şeyler toplar işte toprağın arasından böceklerden böceklerden ne bulursa yer ama yumurtayı verirken tavuk gibi yumurta yapar. Adam gibi yumurta yapar demeyeyim. Tavuk gibi yumurta yapar çünkü adam yumurta yapamaz. Tavuk tavuk gibi yumurta yapar. Yani Yüce Rabbimiz <gülüyor> kullarım. Bir düşünün sizin sofranızı düşünün. Bu sofranızdaki rızıklar bak ben insan olarak sizin için yarattım. Hayvanlar için böyle değildir. Kemikleri atarsın köpeğe değil mi? Kediye etin yenmeyecek kısmını atarsın. İnsanın yemeyeceği kısmına dair. İnsan hep her şeyin en güzelini, en iyisini, en güzelini, en iyisini. Elbise. Hangi hayvanda vardır? Gersi, çok affedersiniz, köpekleşmiş bazı insanlar var. İnsanlık değerini kaybetmişler. Köpekleşmişler, çocuk sevgisi, koca sevgisi, efendim veya anne sevgisi, baba sevgisi yok. Ona bir tane fino köpek lazımdır. O köpeği ne yapıyor? Üşümesin diye bir elbise gibi bir şey dikiyor. O köpekleşmiş insanların yaptığı şeydir ama insan elbise özelliği, insana verilmiş özelliklerdendir. Ve faddallâhum alâ kefirin nimmen haleqnâ tafdîlâ. Ve insanları biz yarattığımız birçok varlıkların üzerine çok üstün kıldık, fazileti kıldık buyuruyor Hz. Allah Celle Celaluhu. <gülüyor> bir başka ayet-i kerimeyle dersinizi, yani bir sonraki ayet-i kerimeyle dersinizi noktalayalım kıymetli müminler. Bu ayet-i kerime de çok enteresandır. Yüce Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri İsra Suresinin 71. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Yavmenedu, kulle unesin bir imamihim. Kullarım, öyle bir günü düşünün ki o gün her insanı biz imamı ile çağıracağız. Her insanı, beni, sizi, her birimizi, kullarım öyle bir günü düşünün ki biz o gün her insanı kulle unesin. ile çağıracağız bir imamihim, imamları ile beraber çağıracağız. Peki. Burada Yüce Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri her insanı imamıyla çağıracağını kıyamet gününde haber veriyor. Ve devamında Femen Utiye اُوْتِيَ bi yemini Kitabını sağ tarafından alanlar, kitabı kendisine sağ tarafından verilenler فَاُولَٰيكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَمُونَ فَتِيلًا Kitaplarını okuyacaklar, asla zerre kadar haksızlık ve zulme uğramayacaklardır buyuruyor. Şimdi burada biz her insanı imamıyla e, çağıracağız, ayeti kelimesini müfessirler nasıl tefsir etmişlerdir? Buradaki imamdan maksat nedir? <gülüyor> Timizinin Ebu Hureyre radıyallahu efendimize naklettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kelimeyi tefsir ederken يُدْعَا أَحَدُهُمْ فَيُعْطَا كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ وَيُمَدُّ لَهُ fi جِسْمِهِ سِتُّ نَذِرَانِ yani insanoğlu ahirette çağrılacak ve kitabı sağ tarafından mümin olan kişiye verilecek ve bedeni 60 zira uzunluğunda kılınacak yüzü bembeyaz kılınacak başına bir taç inciden pırıl pırıl parlayan bir taç giydirilecek arkadaşların yanına gidecek arkadaşlar onu bu şekilde gördüklerinde efendim uzaktan arkadaşlar onu gördüğü zaman Allahümme etina bihadâ Allah'ım bize de böyle ver, bize de böyle ver diye yalvarmaya başlayacaklar ve barekle nâ onların yanına gelecek ve onlara şöyle diyecek Ebşirû likullin min Onun da bedeni 60 lira uzunluğunda kılınacak Adem Aleyhisselamın suretinde ona da bir taç giydirilecek ama feyarâhu ashabuhu o taş berbat bir taç yani kafasına bir şey giydirilecek Arkadaşlar onu gördüğü zaman naud billahi min şerrihala diyecekler. Bunun şerrinden Allah'a sığınırız diyecekler. Allah'ım la te'cinabe hada. Allah'ım bize böylesini verme diyecekler. Gelecek onların yerine. Allahum mahzihi. Allah'ım şu bunu rezil et, perişan et, bizim bizden uzaklaştır diyecekler. Fe yekul abadakumullah fe inna minkum misl hada. Allah sizi rahmetinden uzak kılsın. Zaten uzak kılmıştır. Her biriniz aynen benim gibi olacaksınız diye kafir de arkadaşlarına dönünce bunu söyleyecektir, buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi Tirmizi bize naklediyor. Şimdi her insan imamıyla davet edilecektir. Buradaki imamdan maksat kitaptır deniyor. El-kitabul münezzelu aleyhim insanlara indirilen kitaptır. Müfessirlerin tefsirlerde bu ayeti tefsir ederken kullandıkları cümleler söyledikleri önemlidir. Niçin önemlidir? Hiçbirisi kafadan atarak bunu söylemiyor. Kendilerine göre bir takım delilleri vardır. Demek ki biz her insanı imamı ile davet edeceğiz. Ne demektir? Onlara indirdiğimiz kitap ile davet edeceğiz demektir. Mesela, Tevrat ehlini, ey Tevrat ehli gelin bakalım, ey İncil ehli siz de gelin bakalım, ey Kur'an ehli siz de gelin bakalım. Hep beraber buyurun. اَشْهَلُوا اَنْ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَلُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Cenab-ı Hak bu kelime-i ehli ile beraber Kur'an'ın sancağı altında, huzurunda ak yüzle toplaşmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Tevrat ehlini çağıracak, İncil ehlini çağıracak, Kur'an ehlini çağıracak, onlara ehl -el Ey Kur'an ehli siz neler yaptınız? Söyleyin bakayım. Ben size Kur'an gönderdim, hayatınızı Kur'an'a göre ayarladınız mı, ayarlamadınız mı? Ey Tevrat ehli, Tevrat'ın kriterlerine, emir ve yasaklarına uydunuz mu, uymadınız mı? Cenab-ı Hak Ceyli Ceyl Ceyl böylesine insanları hesaba çekecektir. Demek ki, biz her insanı imamıyla davet edeceğizden maksat ne olabiliyor? Kur'an-ı Kerim olabiliyor. Ee, birinci tefsir olarak da bu zikredilmiştir. Şimdi bu tefsiri şöyle e, teyit eden bir başka nakil yapayım size. Bir insan mezara konduğu zaman, kabre konduğu zaman, Ruhul Beyan'da vardır. Kurtubi tefsirin İmam Kurtubi Hazretleri'nin tezkire isimli kitabında da vardır. Bir insan Peygamber Efendimiz buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bir insan kabre arkadaşınızı kabre koyduğunuz zaman, üzerine toprak düzelttiğiniz zaman kalkın kabrin üzerine şöyle şöyle telkin okuyun buyuruyor. Telkin okuyun. O telkin içerisinde neler vardır? Sonuçta insanı mezara koyduktan sonra üzerine toprak tamamlandıktan sonra Münker ve nekil melekleri ha geldi ha geliyor tam o esnada Kalkıyor bir mümin insan, bir salih insan, e, o cenazeye ayak seslerini, arkadaşların ayak seslerini duyan, biraz önce kabre konan insana bir telkin okuyor. O telkinde ne diyoruz? Efendimiz sallallahu bu telkini anlatırken, Ruhul Beyan tefsirinde ve İmam Kurtubu'nun tezkiresinde nakledildiğine göre, aleyhissalatü vesselam Efendimiz o mezarda yatan arkadaşınıza üç kere çağırın. Ey Fatma oğlu Hasan! Ey Ayşe oğlu Hasan Hüseyin neyse annesinin ismiyle falan oğlu falan diye babasının ismiyle değil de annesinin ismiyle zikredilir. Onun için Ya Ahmet ibne Fatıma gibi söylenir. Ey Fatıma oğlu Ahmet üç kere ismini söyleyin buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Birincisinde duyar ikincisinde toparlanır üçüncüsünde söyle bakalım yardımcı ol bana der diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Çok merak etmeyin yazın, yakında gidersiniz bakarsınız öyle midir değil midir? tabi telkin okuyanınız çıkarsa tabi terkin okuyanınız çıkarsa inşallah çıkar bazen dikkatimi çeker cenaze imamları vardır iyileri var çok iyileri vardır ihlaslı samimi olanları vardır bir de adamın işi bu gücü bu yani adını adamın şimdi cenaze imamlarında yıkamayı da aldılar yıkayıcılar ayrı özeldir yani cenaze imamının görevi sadece cenazeyi kıldırmak ve defin işleminde imzasını atıp ondan sonra gelmektir yıkamak işi bile şu anda onların görevi değildir ya mübarek hiç olmasa bir telkin okumasını öğrendi ha? Bakıyorsun adam geçiyor mezarın üzerine bir telkin okuyor. 40 tane yanlış var bir telkinin içerisinde. O ayakta yanlış söylüyorsun. Adam da içeride yanlış söylersen ona ne olacak? <gülüyor> yani telkin okumasını doğru düzgün beceren cenaze imamı da azdır. Adam mesleğini düşünmüyor. Evine gidiyor televizyonun başında. Efendim iş yerine geliyor gırgır şamata. Ne zaman öğrenecek? Zaman yok ki. Zaman yok ki. İnsanları meşgul edecek ne şeytanca şeyler vardı. Ne şeytanca şeyler vardı. Adam geçiyor bilgisayarın başına bir başlığı oynamaya, kocaman adam, evlenmiş adam, çocuk çocuk sahibi adam, bir başlığı oynamaya, bir saat, iki saat, hu, gözleri yoruluyor. Ya sen insan olarak Allah seni yarattı. Çocuk musun be ya? Bu ömür sermayesi öyle bedava mı be? Bunu sana veren hesabını sormayacağım be. Oyna da oyna, oyna. Oynamaya mı geldin kardeşim? Yazın saz çalan, Kışın oynar. Hem de nasıl oynatırlar be. Cenab-ı Hak gafletten cümlemizi ikaz ediniz. Şimdi mezardaki insana diyoruz ki ey falan oğlu falan. İdâca'ikel melekan el min Rahman Taala tarafından sana masmavi gözlü, heybetli iki tane melek gelecek. Münker ve melekleri gelecek. Lâtekaf minuhma bi iğânet Rabbik. Allah'ın yardımına sığın, onlardan korkma. manzaraları çirkindir, korkma sakın sen onlardan. Yes elânik, onlar sana soracaklar. an Rabbik, va'n dinik, Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir? İmamın kimdir? Küblen neresidir? Kardeşlerin kız kardeşlerin kimlerdir diye sana soracaklar. Allah'ın yardımına iltica ederek korkma ve şu cevabı ver. Ve kul fi cevabihi ma. Onların cevabında şöyle söyle. Allahu rabbi, Rabbim Allah'tır. Celle celaluhu. Vel İslamu dini, dinim İslam'dır. Ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebiyyi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi selam benim peygamberimdir ve hem resul hem nebiydir. وَالْقُرْآنُ ve وَكِتَاب۪ي Kur'an-ı Kerim benim imamım ve kitabımdır. İmamın kimdir diye sordunuz. Soracaklar sana. Di ki benim imamım ve kitabım Kur'an-ı Kerim'dir. Demek ki Kur'an-ı Kerim bizim neyimizdir kıymetli müminler? İmamımızdır. يَوْمَنَ دُعُوا كُلَّ اُنَاسِمْ Yarın ahirette her insanı imamıyla davet edeceğiz. Niye Kur'an-ı Kerim imamımızdır? Onun anlamı nedir? Mesela İnsan namaz kılarken imama uyar değil mi? İmam Allah'a güver dedi, o İmam Rüka var, o da Rüka var. İmam Rüka'dan kalkar, o da kalkar. Yani imamın talimatıyla cemaat hareket eder değil mi? Yani cemaatle kılınan namazdır. Eğer imam başka, imam Rüka'deyken adam ayaktaysa, imam secdideyken adam ayaktaysa, imam ayaktayken imam sec şey, cemaat secdideyse o zaman ne imamlık var ne de cemaatlik var değil mi? Kur'an-ı Kerim biz imam imamımızdır. Yani bütün işlerimizi neye göre ayarlamamız lazım? Nasıl ki namazımızı imama göre ayarlıyorsak bütün işlerimizi de. Kur'an'ı göre yaramamız lazım. Eğer Kur'an-ı Kerim beş vakit namazı emrediyorsa biz beş vakit namaz kılmadığımız zaman Kur'an-ı Kerim imam olarak kabul etmedik ayrıldık bu imamdan demektir. Kur'an-ı Kerim faizi yasaklıyor haram kıldığı halde biz faizin peşinde koşuyorsak biz namazımızı bozduk bıraktık bu imamı demektir. Kur'an-ı Kerim bizim imamımız olmaz. İşki haram olduğu halde zina haram olduğu halde biz zina etmeye kalkarsak Allah muhafaza buyursun, İşki içmeye kalkarsak, kumar oynamaya kalkarsak, pisliktir, şeytan işidir, fahaşedir bunlar diye Kur'an-ı Kerim ifade etti geldi. Bunlardan birisini yapmaya kalktığımız zaman bizim namazımız bozulur. O imam artık bizim imamımız değildir. O zaman Kur'an-ı Kerim bizim imamımız olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim bizi cemaat olarak kabul etmez. Yaume ned'u kullu unasi bi Bütün insanlar imamıyla davet edeceğiz. Ey Kur'an ehli gelin bakalım. Kur'an-ı Kerim böyle böyle emretmesi ne yaptınız? Bunu imam olarak kabul edebildiniz mi? Yoksa imamlıktan bunu buna cemaat olmaktan ayrıldınız mı diyecek. Allah cümlemize yardım etsin. Bir başka tefsirde peygambere de imam denebiliyor. Allah Celle Velal Hazretleri her insanı imamıyla davet edecek. Kur'an'ı ile davet ettiği, kitabı ile davet ettiği gibi. Ey Musa Aleyhisselam, ve ona onun ümmeti gelin bakalım. Ey İbrahim ümmetinle beraber gel. Ey Nuh'un ümmeti gelin bakalım. Ey Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem siz de gelin bakalım denecektir. Hazreti Ali Efendimiz keremullahü aleyh. Buyururlar ki bu imamlar içerisinde bulunduğu asırda kendisini önder seçtiği veya seçmesi gereken kişiler de vardı. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Yevme nad'u kullu unasin bi imami ma'itike" tefsirinde Kullun yüdga bî imam zamanîm Musa, sallallahu aleyhi ve sallam, fiyâqul al al Allah Hazretleri her insanı kendi zamandaki imam ile davet eder, kitabı ile davet eder, peygamberi ile davet eder. Ey İbrahim peşinden yürüyenler, gelin bakın. Ey melekler getirin onları, getirin Musa Aleyhisselam'ın peşinden yürümesi gerekenleri, getirin İsa Aleyhisselam'ın peşinden yürümesi gerekenleri, getirin Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peşinden yürümesi gerekenleri getirin diyecektir. Ebu'l-Hasen, ebul Ali der ki Allah Celle ve Aleyh Hazretleri insanları imamlarıyla davet edecektir sözünden şöyle bir manada anlaşılabilir, insanları amelleriyle davet edecektir. Mevla Celle ve Hala Hazretleri şöyle buyuracaktı: Nerede kaderime razı olanlar gelsinler. Nerede sabretmesini becerenler gelsinler. Nerede namazda aşk içerisinde namaza duranlar gelsinler. Nerede aşk ile sıfkı ile sadaketle riya'dan uzak bir şekilde sadaka verenler gelsinler. Bunların hepsi var ahirette bunların hepsi gerçekleşecek. Oruç konusunda mahir olanlar cennette ayrı kapıdan içeri girecekler. cömertlikte mahir olanlar ayrı kapıdan içeri girecekler. Yani onlara özel bir kapı verilecektir. Yine tefsirlerin bir çoğunda vardır. Vakıle bir medahibiim. İnsanlara imam olanlar, insanlara hayatlarına amellerine şekil verenlerdir ki mezhep imamları da buna dahildir diyor İmam Kurtubi Hazretleri ve diyor ki insan dünyada kimin peşini uyuyorsa kime tabi oluyorsa yarın ahirette mesela aynen burada şöyle geçiyor. ''Ya Hanefi, ya şafi'i, ya mu'tezili, ya kaderi, iyi veya kötü.'' Hangi mezhebe tabi olmuşsa onunla beraber davet edilecektir. Ebu Hureyre radıyallahu Efendimiz buyurur ki, ''Sadaka ehli yani eli aşık cömert olan insanlar sadaka kapısından çağrılacaklardır. Cihad ehli cihad kapısından çağrılacaklardır.'' Velhasıl kıymetli müminler, يَوْمَنَدْعُوُ كُلَّ اُنَاسِمْ بِا <بِإِمَامِهِم> imamihim. Bugün buradayız, yarın ahiretteyiz. Her birimiz davet edileceğiz. Kitabımızda, peygamberimizle, imamımızla önder kabul ettiğimiz insanlarla davet edileceğiz. Ve buna göre yargılanacağımızı Cenab-ı Hak. Düşünün ey insanlar, bu manzarayı düşünün, şimdiden unutmayın. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ İns Hangi insana amel defteri sağ tarafından verilirse... وَاُولَٰيْكَ يَكْرَعُونَ كِتَابِهُمْ Onlar kitaplarını okuyacaklar. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde de deniyor ki amel defterleri nasıl dağıtılacak? İki görüş vardır bu konuda. Bir deniyor ki melekler her insana, görevli melekler, amel defterini ya sağından verecek veya solundan verecektir. Fakat hadis-i şeriflerden de anlaşıldığına göre Hz. Ayşe annemiz diyor ki ''Ya Resulallah'' diyor ''Ben seni ahirette nerede bulacağım?'' ''Fatıma Validemiz'' ''Ya Resulallah ben seni yarın ahirette nerede bulacağım?'' bu kadar kalabalık insanlar delirtilecek. Nerede bulacağım seni? Bu hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz yarın ahirette beni bulmanız zor olabilir. Ben ya sırat köprüsünün başındayım veya havz-ı kevserimin başındayım ya mizanın başındayım veya da amel e, amel defterleri dağıtıldığı zaman amel defterleri dağıtıldığı zaman insanların dehşetli, en dehşetli anlarından birisi olan amel defterleri dağıtıldığı zaman ortadayım buyururlar. Şimdi o hadis-i şerifte Sırat Köprüsü'nün başında olabileceğini, Havz-ı olabileceğini, mizanın başında olacağını anlattığı o hadis-i şerifte ve vesselam Efendimiz e, amel defterlerinin uçuşacağından bahsediyor. Başka bir hadis-i şerifte de Arş-ı Rahman'ın altında nasıl bir şey olduğunu biz bilemeyiz. Arş-ı altında herkesin amel defteri hazırlanmıştır. Allah Celle ve Hazretleri insanları üç kere huzuruna arz edecektir, hesaba çekecektir. Üçüncüsünde Amel defterleri uçuşacak. Herkesin amel defteri kendisine gelecek. Bir kısmına sağdan verilecek, gelecek. Bir kısmına soldan gelecek. Sağ tarafından gelen, sol tarafından gelen amel defteri sol tarafından gelen sağ eliyle almak istesi alamayıcı. O ancak sol eliyle onu alabilecektir. Dolayısıyla amel defterlerin dağıtıldığı an en dehşetli anlardan birisidir. Yüce Rabbimiz hemen Utiye kitabı hu biyemini. Hangi insana kitabı sağ tarafından verilirse? Onlar kitaplarını okuyacaklar. Asla zerre kadar zulme uğramayacaklar. Şimdi burada hadis-i şeriflerde olan bir nakli yapayım size. Diyor ki hadis-i şeriflerde aleyhissalatü vesselam efendimizden naklen kitaplar diyorlar ki iyi insan amel defteri kendisine verilecek. Amel defteri kendisine verildiği zaman kendisi bakarken arkadaşları da bakacak onun defterine. Diyor kendisi ilk baktığı zaman kendi günahlarını görecek. Arkadaşları onun defterindeki iyi tarafları görecek. Sonra arkadaşlara diyecek de ver biz öbür tarafını da okuyalım yani gördüğümüz tarafı gördük, görmediğimiz tarafı da görelim. Onlar arkadaşlar onun amel defterini eline aldıkları zaman Cenab-ı Hak Celle Celal'i o kötülüklerini de kapatacak. Onlar her tarafını iyilik görecekler arkadaşları. O insanın her tarafı, amel defterinin her tarafını iyilik görecekler ama insanoğlu evvela kendi eksiklerini orada görecek. Ondan sonra iyiliklerin fazla olduğunu görecek. İyiliklerin fazla olduğunu görünce sevinecek. İnsan iki türlü amel defterini değerlendiriyor. Bir kendisi bakıyor, bir de arkadaşları ile beraber okuyor. Yani ahirette her birimiz amel defterlerimizi beraberce okuyacağımız anlaşılıyor hadis-i şeriften. Yani amel defterini sadece sen okuyup kalmıyorsun. Seninle beraber arkadaşların da amel defterlerini okuyor. Kıymetli müminler, amel defterleri dağıtılmasında El-Hakka suresindeki şu ayet-i kerimeler kısaca, çok enteresandır yaşayacağımız ve başımıza gelecek olaylar olması bakımından e, bakınız Hakka suresinin 25, 26, 27, 28, 29. kısa kısa ayetleri kelimede ve sadece manasını söylüyorum. O insanlar ki 19. ayet-i kerimeden başlıyor. O insanlar ki kitabı kendilerine sağ tarafından verilmiştir. Diyecek ki arkadaşlarına, ha o Alın dostlar alın, alın alın, bakın şu amel defterimi bir okuyun, siz de okuyun bakayım diyecek. Dostlarına çevresine, Al, alın siz de okuyun diyecek. Zira ben dünyadayken bugüne geleceğime kesin olarak inanmıştım, tedbirimi almıştım Allah'ın izniyle. Bu insan memnun bir hayat içerisinde olacak. Ali cennetlerde, değeri çok yüksek cennetlerde olacak. Meyveleri çok yakın, haydi yiyin için, afiyet olsun. Dünyada geçmiş günlerde yaptığınız güzel amellerin karşılığı olarak haydi yiyin için afiyet olsun denecek kendilerine. O insanlar ki kitabını sol tarafından alacaklar, kitapları kendilerine sol tarafından verilecekler. O insan diyecek ki, ya leyteniyle umut-i kitabiye, aa kitabın bana verilmesi. Hesabım ne olduğunu ben bilmeseydim be. Aaa öldüğüm zaman toprak olup bir daha dirilmeseydim be. Hayvanlar o öldü, tekrar dirilmediler. Veya diriltildikten sonra tekrar toprak oldular, yok oldular. Keşke ben de hayvan olsaydım be. Keşke ben insan olmasaydım. Bu manzarayı görmeseydim. İnsan gibi hesaba çekilmeseydim. Eyvah, malım beni kurtarmadı. Dairelerim, hanlarım eurolarım, dolarlarım beni kurtarmadı saltanatım perişan etti beni diyecek Allah Celle Celaluhu ey melekler yakalayın şunu zincirlerle bağlayın şunu sonra cehennemin içerisine atın onu yeniden yetmiş sıra uzunluğunda bir zincirle yeniden bağlayın onu çünkü o büyük olan Allah'a iman etmemişti fakirleri yoksulları yedirmeye kendisini başkalarını teşvik etmemişti onu ceh cehennemde bir dostu olamaz. Rıslinden başka yiyeceği bir şey olamaz. O da ancak günahkarların yediği şeydir. Diye Hakkı Suresinin ayetlerinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Yani sonuç olarak her insan amel defterini alacak. Sağ tarafından alanlar bahtiyar olacak. Sol tarafından alanlar perişan olacak. Yüce Rabbim her birimizi kitabını sağ tarafından alanlardan eylesin.